yöneticiye itaat Ey iman edenler Allah'a itaat edin Resulüne itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin 4 Nisa 59 Hadis 663 İbn Ömer'den Allah onlardan razı olsun bildirildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Bir Müslüman, günah işlemesi emrolunmadıkça, sevdiği veya hoşlanmadığı her konuda İslam devletini yöneten Müslüman kimseye itaat etmesi gerekir. Bir günah işlemesi emredildiği zaman, kimseyi dinleyip itaat etmesi gerekmez. Hadis 664. Yine İbn Ömer, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Biz her ne zaman sözünü dinleyeceğiz ve itaat edeceğiz diye Rasulullah'ın siyasi otoritesini kabul edip elini sıktığımız zaman bize gücümüz yettiği kadar buyururdu. Gücümüz yettiği kadar dememizi buyururdu. Hadis 665. Yine İbn Ömer, Allah onlardan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Kim siyasi otoritesini kabul ettiği İslami bir idaredeki Müslüman devlet başkanına sebepsiz yere itaatten elini çekerse, Kıyamet gününde, Allah'ın huzuruna, tutunacağı hiçbir delili bulunmaksızın çıkar. Devlet başkanına bağlılık sözü vermeden ölen kimse ise, cahiliye döneminde ölmüş gibi olur. Yine Müslim'in değişik bir rivayeti şöyledir. İslam cemaatinden ayrılarak ölen kimse, cahiliye döneminde ölmüş gibidir. Hadis 666 666 Enes'ten Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Üzerinize tayin edilen yönetici başı kuru üzüm gibi siyah bir köle de olsa sözünü dinleyip kendisine itaat edin Hadis 667 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Zenginlik, fakirlik, neşeli ve kederli halde ve başkaları sana tercih edilse bile söz dinleyecek ve itaat edeceksiniz. Hadis 668. Abdullah İbn Amr Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir: Bir defa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik, bir yere indik. Kimimiz çadırını düzeltiyor, kimimiz ok atışı talimi yapıyor, kimimiz de hayvan sürüsünün başındaydık. Derken o esnada Rasulullahın müezzini, namaz vakti geldi, toplanın diye seslendi. Biz de Rasulullahın sallallahu aleyhi ve sellemin yanında toplandık. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Benden evvel tüm peygamberlerin görevi, iyi olduğunu bildikleri şeye ümmetlerini davet etmek, kötü olduğunu bildikleri şeyden de onları sakındırmaktı. Size gelince bu ümmetin, huzur ve sükûnu, ilk döneme mahsustur. Daha sonra gelenlerin başına, çeşitli belalar ve istemediğiniz kötülükler gelecektir. Öyle fitneler çıkacak ki, evvelkileri, sonrakilerden daha hafif olacaktır. Yine, öyle fitneler çıkacak ki, onu gören mü'min, işte bundan kurtuluş yoktur, der. Bir kimse, cehennemden kurtulup, cennete girmeyi sevip istiyorsa, Allah'a ve kıyamet gününe iman ettiği halde ölmelidir. Kendisine yapılmasını istediği şeyleri, kendisi de başkalarına yapmalıdır. Bir kimse, devlet başkanının siyasi otoritesini kabul eder, elini tutup, ona samimiyetle, kalbiyle bağlanırsa, elinden geldiği, gücünün yettiği kadarıyla ona itaat etmelidir. Bu arada bir başkası ortaya çıkıp, yönetimi ele geçirmeye çalışırsa, derhal onun boynunu vurunuz. Hadis 669 Ebu Huneydet'e Vail İbni Hücr, Allah ondan razı olsun, der ki, Seleme bin Yezid el-Cuhfî, Peygamberimize, ya Nebî Allah! Başımıza kendi haklarını bizden isteyen, fakat kendi hakkımızı bize vermeyen yöneticiler tayin edilirse, bize ne yapmamızı emredersiniz? diye sordu. Rasulullah, yüzünü çevirdi, cevap vermedi. Fakat tekrar sorulunca şöyle buyurdu. Onların sözünü dinleyip, kendilerine itaat edin. Onlar, kendi vazifelerinden, siz ise kendi vazifenizden sorumlusunuz. Hadis 670. Abdullah İbn Mesud'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden sonra adam kayırma ve görmeye alışık olmadığınız işler meydana çıkacaktır. Bizden o günlere erişecek olanlara ne emredersiniz? diye sordular. Şöyle cevap verdi. Yapmanız gereken görevleri yaparsınız. Kendi haklarınızın yerine getirilmesini Allah'tan dilersiniz. Hadis 671 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bana itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur. İslam devletinin başındaki Müslüman idarecilere itaat eden, Bana itaat etmiş olur. Onlara karşı gelense, Bana karşı gelmiş olur. Hadis 672 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. İslam devletinin idarecisi durumunda olan kimselerden, hoşa gitmeyen bir şey gören kimse, sabretsin. Zira kim, İslam'ın devlet başkanına ve idarecilerine itaatten bir karış dışarı çıkarsa, cahiliye döneminde ölmüş gibi olur. Hadis, 673. Ebu Bekre, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken dinledim dedi. Kim Müslümanların Müslüman olan devlet başkanına ihanet ederse Allah da ona ihanetinin cezasını verir. Bölüm 81. Görev verilmedikçe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 fakat müminlere kol kanat ger alçak gönüllü ol 15 Hicr 88 ey peygamber eğer onlara karşı kırıcı huysuz katı yürekli ve sert olsaydın muhakkak ki etrafından dağılır giderlerdi 3 Ali İmran 159 hadis 693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 Hadis 694. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Güzel ve hoş söz sadakadır. Hadis 695. Ebu Zer Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Herkesin anlayacağı şekilde açık seçikti. Bölüm 90. Konuşan kimsenin dinleyenleri susturması. Hadis 698. Cerir İbni Abdullah'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Veda Hacında Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana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 125. Hadis 699 Ebu Vail Şakik İbni Selem'e, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. İbni Mes'ud, Allah ondan razı olsun, bize perşembe günleri vaaz ederdi. Adamın biri ona, ey Abdurrahman, bize her gün vaaz etmeni istiyoruz deyince, İbni Mes'ud, sizi usandırmamak için, her gün vaaz etmiyorum. Ben Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, bize usanç gelir endişesiyle, ara ara vaaz ettiği gibi, ben de size vaazlarımı her gün değil de, böylece haftada bir gün yapıyorum. Hadis 700 Ebu yeksan Ammar ibni Yasir, Allah ondan razı olsun, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, Şöyle buyururken dinledim, dedi. Namazı uzatmak, hutbeyi kısaltmak, kişinin dini iyi bilip, anlayışlı olduğunu gösterir. O halde namazı uzunca kıldırıp, hutbeyi kısa kesiniz. Hadis 701 Muaviye İbni Hakem es Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasûlullah, sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılarken, cemaatten biri aksırdı. Ben de hemen, yarhamüke Allah dedim. Cemaat bana ters ters bakmaya başlayınca, Vay anası evlatsız kalasıcalar, bana niçin öyle ters ters bakıyorsunuz deyince, elleriyle uyluklarına vurmaya başladılar. Onların beni susturmalarına karşılık sustum. Anam babam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme fedâ olsun, ne ondan önce, ne de ondan sonra, kendisinden daha iyi bir öğretici görmedim. Benin ne azarladı, ne sövdü, ne de dövdü. Namazı kıldırıp bitirince de şöyle söyledi. Bu namazdır. Bunda dünya kelamının yeri yoktur. Çünkü namazda Allah tesbih edilir tekbir getirilir ve Kur'an okunur dedi ve buna benzer bir şey söyledi ben de ya Resulallah ben cahiliyeden ayrılıp yeni müslüman oldum içimizde falcılara gidenler var dedim bana sen falcılara kahinlere gitme buyurdu ben tekrar aramızda uğursuzluğa inanan adamlar var deyince de uğursuzluk kalpte uyanan bir duygudur. Bu duygu, onları işlerinden alıkoymasın. Çünkü uğursuzluk, ne fayda ve ne de zarar getirebilir. Hadis 702 Ebu Necih, İrbaz İbni Sariye, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gözleri yaşartan, kalpleri ürperten,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 İçinizde hayatta kalanlar, pek çok ihtilaflar göreceklerdir. O zaman sizin yapacağınız, benim sünnetim ve doğru yolda olan hulafâ-i sünnetine sarılmaktır. Bu sünnetlere sımsıkı sarılınız. Sonradan ortaya çıkarılmış bid'atlerden şiddetle sakınınız. Çünkü her bid'at bir sapıklıktır, buyurdu.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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi, şöyle buyururken dinlediğini söyledi. Namaz için kâmet getirildiğinde, koşarak değil, ağır başlılıkla yürüyerek gelin. Yetişebildiğinizi imamla kılınız. Yetişemediğiniz rekatları da kendiniz tamamlayınız. Müslim'in diğer bir rivayetinde, sizden biriniz, Gelecek farz namazını kılmak için beklerse, Namazdaymış gibi sevap alır. Hadis 705 İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet olunmuştur. Bir hac mevsiminde, Arefe günü, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Rasulullah arkasında bazı kimselerin bağırıp çağırdığını Ve devesini dövdüğünü duyunca,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 Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse mutlaka hayır söylesin veya sussun. Hadis 707. Ebu Şureyh Hüveylit İbn Amr El Huzayî Allah ondan razı olsun Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi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 Misafirlik, üç gündür. Üç günden fazla ağırlamaksa, sadakadır. Müslim'in değişik bir rivayetindeyse şöyledir. Bir Müslümanın, din kardeşi yanında, onu günaha sokacak kadar kalması helal değildir. Asap ya Resûlallah, onu günaha nasıl sokar dediler. Peygamberimiz de,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 ve ebedi hoşnutluğuyla, sonsuz ve devamlı nimet bulunan cennetlerle müjdeler. 9- Tövbe 21 Korkmayın, üzülmeyin. İşte alın size vaat edilmiş olan cennet müjdesini. 41- Fussilet 30 Biz de ona, uslu ve uysal bir oğul müjdesini verdik.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 Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diyen kimseye rastlarsan, onu cennetle müjdele. Hadis 711 İbni Şümase şöyle demiştir. Amr İbni As, ölüm döşeğindeyken yanında bulunuyorduk. Yüzünü duvara dönüp, uzun uzun ağladı. Oğlu kendisine, Babacığım, Rasulullah.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 bir de ehli beyteme bırakıyorum. Allah'tan korkun da saygılı davranın. Hadis 713. Ebu Süleyman Malik İmnu Hüveyris, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Biz Rasulullah'ın yanına gelmiştik. Aynı yaşta gençlerdik. Yirmi gün boyunca yanında kalmıştık. Rasulullah çok merhametli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 kızı Zeynebi Allah ondan razı olsun yıkayan kadınlara şöyle emir verdi Sağ tarafından ve abdest organlarından başlayın Hadis 724 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Biriniz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 Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi. Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla eksilmeyip artan, o huzurundan geri çevrilmeyip kabul edilen sayısız hamd ile hamd ederiz. Hadis 735 Muaz İbni Enes'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre,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 Hadis 736. Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemekte hiçbir zaman kusur aramazdı. İsteği varsa yer, hoşlanmıyorsa yemezdi. Hadis 737. Câbir Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ailesinden katık istemişti. Onlar da, sirkeden başka evde bir şey yok, dediler. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu getirin, dedi. Yemeğe başlayıp, sirke ne güzel katık!